ilan ettirmiştir. Onlara karşı ehl sünnet ve cemaatin alimlerine karşı iftiralar attırmıştır. Töhmetler attırmıştır. Hakkada aynı şekilde Muhammed İbni Abdülvehab rahimuhullahu teala da bu iftiralardan bu töhmetlerden kurtulamamıştır. Nasıl kurtulsun ki? Allah-u Teala ve onun Resulü dahi iftiralardan kurtulamadı.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 icmasına davet ediyorum. Yani Muhammed İbni Abdül Vahhab akidesini kitaptan, sünnetten ve icmadan alıyor. Eğer bunda itiraz ederse onunla lanetleşirim diyor. Yani Muhammed İbni Abdül akidesini beyan ediyor. Diyor Ben Kur'an, sünnet ve icmadan alıyorum diyor. Yine Dürer-i Saniye cilt 1.53'te sayfa 53'te diyor ki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 Dolayısıyla kendisi teşbihi inkar ediyor ve bunun iftira olduğunu kitaplarından kendi kitaplarından görüyoruz. Aynı şekilde başka bir iftira ise diyorlar ki Muhammed bin Abdüllah rahimehullah Teala peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tenqis ediyor. Onun kadrini düşürüyor. Onun hakkında kötü konuşuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi küçümsüyor diyorlar. Bunun üzerine Muhammed bin Abdülat kendisi kendi kitabında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 sayfa 168'de bunu diyor. Dolayısıyla Muhammed bin Abdullah diyor kim kerametleri inkar ederse bidat ehlinden olmuşdur diyor. Aynı şekilde eee Muhammed bin Abdullah vahiyen ila Musa ila ummu Musa an erdi bi Musa'nın annesine vahiy ettik ki Musa'yı emzir ayetini tefsir ederken diyor ki rahimullah bu ilhamdır.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 hüccet ikame edildikten sonra ona kafir diyorum. Hüccet ikame edilmediğinden de ona daha kafir demiyorum diyor Rahimullah Teala. Mecmuatul muallefat cilt bir sayfa 60'da bunu beyan ediyor. Aynı şekilde diyor ki Rahimullah Allah Allah biliyor ki o şahıs bir şahs hakkında konuşuyor. Benim hakkımda iftira ediyor. Nasıl iftira ediyor? Ben diyormuşum ki dört mezhebin kitapları yakılması gerekir, iptal edilmesi gerekir. İşte işte ben diyormuşum ki 600 senedir insanlar kafirdi. Ee, ve ben diyormuşum ki salihlerle teveccül edeni tekfir ediyormuşum ve bu sayrıyı tekfir ediyormuşum. Bütün bunlara cevabım şudur. Subhaneke haza buhtanun azim. Ey Rabbim senden zedelen bu büyük bir iftiradır bana diyor. المجموعة الملفات جلد بس صفحة 15 بقوله يقول. في نفس الشكل يقول رحيم الله بنم حكمه يقولون بأنني يقول مثلاً أنني قلت أن الناس كافر، أن الناس في هذا 200 senedir insanlar hepsi الناس في 200 سنة كافر، أن الناس في 200 سنة كافر، أن الناس في 200 سنة كافر، Daha önceden kâfir olduğunu ikrar et. Annem baban kâfir olduğunu ikrar et diyormuşum diyor. Diyor ki "Subhanak bütün bunlar benim hakkında büyük bir iftiradır." diyor. Ben böyle bir şey demiyorum diyor. Ve bunda hidayet ise niye sayfa 40'da diyor. Rahimehullah Teala. Yine yani. Muhammed bin torunlarından Abdullah Atif İb Abdurrahman diyor ki "Biz ancak Müslümanların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 Yine Muhammed İbn Abd Muhammed İbn Abdülvehab rahimehullah teala Durerü's-Seniye cilt 1 sayfa 114'te diyor ki: "Yok biz bedevinin kabrinde tavaf edenleri tekfir etmiyorsak cahil olduklarından dolayı başkalarını nasıl tekfir edelim?" diyor. Başkalarını eee nasıl tekfir edelim diyor. Dolayısıyla Muhammed İbn Abdülvehab tekfir meselesinde insanların en titiz davranan insanıydı.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 Veya Türkiye'den Nemrut çıktı. Tam Türk halkının hepsine Nemrut mi diyelim? Çünkü onlar diyor ki işte Necitten Müseylemetül Kezzab çıktı. E, tamam Muhammed İbn Abdülvahab da oradan geliyor. O da kötü. Böyle bir komik bir şey getiriyorlar. Kaldı ki hadisteki kasıt Necitten kasıt İbn Hacer el Asqalani'nin e, de dediği gibi ve el Hattab'ın da de dediği gibi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 Mecmuat Muellefati Şeyh e, Cilt 5 sayfa 11'de diyor ki benim mezhebim akidede benim mezhebim ehl vel cema' mezhebidir. Ve yolum ise selefin yoludur. Ancak fer'i amelde ise ben İmam Ahmet'in mezhebindenim. Hambeliyim diyor yani. Ve dört büyük imamı taklit edene de inkar etmem diyor. Bunu bunları sapık olarak inkar etmem diyor. Aynı şekilde Ee, diyor ki teala, benim hakkımda şunu diyorlar ben dört mezhebin kitaplarını yakıyormuşum, mezhepleri inkar ediyormuşum, diyor ki azim. ey Rabbim seni tenzih ederim bu büyük bir iftiradır benim hakkımda diyor kısacası kardeşler Muhammed İbn Abdülhab'ın akidesi, inancı ehl-i sünnet ve cemaatin inancıdır selefin akidesidir çünkü kendisi bunu beyan ediyor Kim onun hakkında bir şey, bir aksi bir şey iddia ediyorsa kendi kitaplarından ispat etmesi gerekir ve maalesef onun hakkında bu iftiraları atan insanlara baktığın zaman hiçbiri Muhammed İbn Abdülvahhab'ın kendi kitabından alıntı yapmıyor. Yani diyorlar işte fulan alim Muhammed İbn Abdülvahhab hakkında şunu dedi. Fulan kişi bunu dedi. Allah'ın kişi bunu dedi. Hep onun düşmanlarından bu iftiraları alıyorlar ki maalesef Bu iftiraları iftiraları ilk atan Ahmed Zeyni Dahlan denilen e, tasavvufçu tarikatçı birisi. Daha sonra bu iftiraları ondan diğer cahil, e, diğer cahiller alıyor ve insanlara yaymaya başlıyor. Ve diyorlar ki Muhammed bin Abdullah yeni bir şey çıkardı. Biz dedik ki başta yeni bir şey çıkartan bidattır. Bu inanç bidattır. Ehli sünnete terstir. Tersstir.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 Bazıları da diyor ki o ehl-i beyti sevmiyor diye. Ehl-i beyti sevmese iki çocuğun, çocuğunun birinin ismi Hasan, diğerinin ismi de Hüseyin. Çocuklardan Hasan ve Hüseyin koyması rahimullahu teala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmese namazda, teşehudda Allahümme salli, Allahümme barik okumayı farz görmez. Çünkü kendisi farz olarak görüyor rahimullahu teala. Bütün bu iftiralar ancak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 E, görür. Bizim bu adamı e, sevmemizin bir tek sebebi var kardeşim. Bu adam bizim ne babamız, ne abimiz, ne amcamız. Bu adam bizim liderimiz de değil. Bu adamı biz masum olarak, hatasız olarak da görmüyoruz. Diğer cemaatlerde olduğu gibi maalesef. Ha bizde o yok. Bizim liderimiz de Muhammed ibn Abdul ne başkası. Böyle bir liderlik yok bizde.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 sevmeyiz. Eee kısacası böyleydi. Eee sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ali ve sahbihi ecmaîn. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Tayyip hayır ikamallah.